Şimdi diğer meseleye de girelim. Şimdi bir tane arkadaşın baya zoruna gitmiş olacak. Baya dokunmuş Allahu u Alem yaptığımız dersler. O birkaç şey söylemiş. Ben de bu konuyla alakalı birkaç şey söylemem lazım. Ama baştan şunu söyleyeyim. Benim şahsımla alakalı yapılmış olan şeylere ben bir şey demeyeceğim. Bu karşı tarafın zaten edebini, ahlakını gösterir. Ben karşı tarafın şahsıyla alakalı konuşmayacağım inşallah. Ama meseleye girmeden önce şunu söyleyeyim. Şimdi karşı taraftan aklı başına bir tane adam kalkıp şunu sormuyor. Hocam bu adam şimdiye kadar neredeyse 4 saat konuştu. Bu 5. dersler önce 4 tane ders yaptı. O kadar delil getirdi, o kadar icmana getirdi, o kadar nakil getirdi. Sen şimdiye kadar kalkıp bir kelime etmedin de burada niye kalkıp hemen bu adama karşı bir şey söyledin? Diye aklı başına bir tane adam sormuyor. Ben de şunu söylüyorum. çapınız yetiyorsa hani kendinizi ilmi noktada çok daha ileride gördüğünüzü, düşündüğünüzden dolayı söylüyorum, çapınız yetiyorsa bu argo bir ifade mi? Getirmiş olduğumuz delilleri çürütün. Demagoji yapmanın bir anlamı yok ki. Ondan sonra belki ben kendim ifade etmemiş olabilirim. Doğru ifade edememişimdir. Ama karşı taraf benim söylemediğim bir şeyi bana nispet ediyor. Sanki ben demişim ki bu ibadet Tarifi noktasında bütün maturidi ve eşari alimler böyle söylüyor diye. Ben öyle bir şey söylemedim ki. Ben sadece maturidi ve eşari alimler kişiyi İslam dairesinin dışarısında değerlendirmek için itikat etmeyi şart koşmadıklarını ispat ettim getirdiğim nakillerle. Zaten karşı taraf da bunu kabul etti. Tamam. Ha ben şunu da söyleyeyim. Şimdi küfür ve şirk arasında fark var mı? Nasıl bir fark var? Ben oraya girmeyeceğim. Konu o değil. Mesela Kur'an'da bazı ayetler de beraber gelmiştir. Rabbimiz diyor ki şirk koştuklarından dolayı kafirlerin kalbine çok büyük bir korku vereceğiz. Dehşetli bir korku vereceğiz. Şimdi burada Allah Azze ve Celle aynı kişilere hem kafir diyor ve şirk koştuklarından dolayı diyor. Ben oraya girmeyeceğim. Tamam. Sadece şunu söylemek istiyorum. Karşı taraf şimdi sıkıştığından dolayı bir delil getiremediğinden dolayı zaten getirdikleri deliller de komedi. Oraya da az sonra inşallah bir değineyim. Ben bunu ders babından yapmıyorum. Sadece karşı taraf biraz söyleşi yaptığı için ben de ona cevap vereyim inşallah. Ama baştan şunu söyleyeyim. Benim ulemanın sözümü getirmem şundan dolayı ulema bir kişi küfre ve şirke itikat etmek sizin fiilinden dolayı tekfir etmiştir. Karşı taraf da zaten bunu kabul etti. Orayı çok uzatmaya gerek yok. Ama şimdi işin içinden çıkamadığı için Diyor ki, işte küfür noktasında özür yok ama ve şirk noktasında özür olabilir. Ya Subhanallah, Allahu Ekber. فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Siz nereye gidiyorsunuz ya? Bu gidiş nereyedir Allah rızası için? Yani battıkça batıyorsunuz. Kendisi hakkında o kadar fazla ayet olan اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَيُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Bunun altında istediğini istediğini affeder. Men yurrik billah, fakat harramallahu Allahu cenne Kim Allah'a şirk koşarsa Allah cenneti ona haram kılar. Ona da peygamberine hitaben söylüyor? Ali sallallahu aleyhi Ve laqad aühiy ilayk wa ilal min qabl kala in aşrakta layhabtan ve la Şüphesiz ki, and olsun ki biz sana vahyettik ve senden öncekilerine vahyettik. Eğer şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider ve sen kaybedenlerden olacaksın. Hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Şimdi bu kadar ayet var ki daha fazlası var. Ee, bu kadar ayet varken de bu ayetler muhkem olmalarına rağmen, açık olmalarına rağmen halen bu konuda nasıl bir özür olacak? Ha, Yoksa size göre şöyle mi? Allah subhanahu ve teala içinde tenakuz olan bir kitap mı indirdi? Bir tarafında diyecek ki ben şirke affetmeyeceğim. Öbür tarafı da diyecek ki ben cahaletinden dolayı affederim. Böyle bir şey yok. Size göre bu kitapta tenakuz mu var? Veya size göre Allah azze ve celle kullarına zulm mü ediyor? Haş ve kella. Kulların aklını mı karıştırmak istiyor? haşa ve kella. Bu hangi ilmin örneği? Şimdi siz ilimde çok derin olduğunuzdan dolayı usulü fıkıhta muhkem müteşabihe mi hamle edilir yoksa müteşabih muhkeme mi mahile edilir? Müteşabih muhkeme hamledilir değil mi? Şimdi muhkem olan ayetler okuduk. Ki muhkem olduğuna sonra göreceğiz inşallah nakilden. Allah kendisine şirk oluşturmasını asla affetmez. Bu muhkem bir nastır. Tamam. Öbür tarafta adam kalkıyor Ahzab suresinin 5. ayetini okuyor. Veyahut Amenel Resulü'den delil getiriyor. Ki bunlar bu konuyla alakalı muhkem değil. Yani bir tarafta Allah Azze ve Celle açık bir şekilde diyor ki ben şirki affetmeyeceğim. Getirmiş olduğunuz konu şirk ile alakalı değil. O zaman ne yapacağız? Diyeceğiz ki bu müteşavih, bu konuyla alakası yok. Ha, eğer şunu derseniz yok, Allah'ın dininde bir tenakuz var. Haşa, Allah kullarına zulmetmek istiyor, haşa, akıllarını karıştırmak istiyor, haşa ve kelle. O zaman ben bir şey söyleyemem. Şunu da söyleyeyim, şimdi karşı tarafta öyle bir demagoji, ahlakı oluşmuş ki, yani asıl diyor cehalet mazerettir. Tamam güzel, biz cehaletin hiçbir konuda mazeret olmadığını mı söylüyoruz? Hayır, öyle bir şey yok. Biz fıkhi meselelerde cehaletin mazeret olmadığını söyledik mi? Hayır, fıkhi meselelerde cehalet mazerettir. Hatta akidenin bazı meselelerinde bile kişi cehalet noktasında özür sahibi olabilir cehlinden dolayı. Misal, kendisine daha Kur'an ulaşmamış bir insan mizanı bilmesine gerek yok. Bu itikadi bir noktadır. Meleklerin bütün vasıflarını bilmesine gerek yok. Bu da Kur'an ayetleriyle sabittir. Ha, biz böyle bir şey demedik ki. Bizim konuştuğumuz mesele şu, büyük şirk ile Allah'a şirk koşan kişinin cehaleti mazeret midir değil midir? Eğer bu konuda delil getiriyorsanız, büyük şirk ile Allah'a şirk koşan kişinin cehaleti mazerettir diye nakil getirsenize, nakil dediğim Kur'an ayeti getirsenize veyahut Resulullah aleyhissalatu vesselam sünnetinden bize bir delil getirseniz de sahabeden getirseniz de tabiinden getirseniz de açık muhkem olması lazım ki zaten öyle bir delil olamaz çünkü bu konudaki öbür taraftaki naslar zaten muhkem. Allah'ın dininde de bir tenakuz olmadığına göre ne yapacaksınız? Civatacaksınız yani. Kelam yapacaksınız ki, ki bunu yapıyorsunuz. Şimdi karşı taraf o kadar ilmi derin deliller getiriyor ki Musa hoca yani subhanallah İnanılmaz ben ifade bile edemiyorum. O kadar derin ilmi deliller getiriyor ki cehaletin mazeret olup olmadığına. Mesela hepsini söylemeyeceğim. Çünkü hepsine belki bizim ilmimiz yetmez ama bir tanesini söyleyeyim. Bakara suresinin 286. ayetini getiriyor. <gülüyor> Rabbimiz unutur ya da hata edersek, yanlış yaparsak bizi sorumlu tutma. Tamam. Şimdi burada Musa Hoca ne diyor? Diyor ki bak hem ameli olsun hem itikadi olsun bu ayet delildir ki kişinin cehaleti mazerettir. Kim söylüyor bunu? Yani hem itikat noktasında hem amel noktasında bu ayetin bunu söylediğini kim söylüyor? Bu nakili nereden getirdiniz? Nereden bu nakil? Ha yoksa şunu mu diyeceksiniz siz kayıtsız şarız bile tabi olmak zorundasınız. Mesela biz ulemaya bakalım İbn Kesir ne diyor bu ayet hakkında? Sizin muhteşem bir şekilde delil olarak getirdiğiniz ayet hakkında İbn Kesir diyor ki: "Rabben ale tu'izna innasiina rabbimiz eğer biz unutursak bizi sorumlu tutma." Ey yani şöyle tefsir ediyor: "İntarakna farzan ala jihati'n nisyana. Eğer biz bilmeden unutarak bir farzı terk edersek ya da faalna haramen kezalik ve unutarak bir haram işlersek böyle tefsir ediyor. Bir farzı unutarak terk edersek ve bilmeden bir haram işlersek, ev aqpah geliyor ondan sonra? Ve hata edersek ey yani şöyle tefsir ediyor: esrawab fil amel. Doğrusu olan şudur: amelde hata edersek. Hangi de itikat? Jhel min bi yani şeriata göre. Şer'i şerife göre bilmediğimizden dolayı hata edersek bizleri bağışla. Kim bu ayeti büyük şirkte delil olarak getirmiş? Ondan sonra muazzam bir delil daha gösteriyor. Bize muazzam bir ilim örneği gösteriyor Musa hocamız. ahsap suresinin 5. ayetini getiriyor. Orada mesele şeyle alakalı. Çocukları babalarına babalarından başkasına nispet etmemekle alakalı. Yani çocukları babalarına nispet edin. Şimdi ben ayetin hepsini okumayacağım uzatmak için. Ama delil getirdiği yer şurası وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ ف۪ي مَا اَخْطَعْتُمْ بِهِ Hata olarak yaptıklarınızda size bir günah yoktur. Hocamız şimdi bunu neye delil getiriyor? Yani cehalet mazerettir. Peki bu ayetle ala alakalı. Şimdi yine İbn Kesir'den okuyalım tefsirinden. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ ف۪ي مَا اَخْطَعْتُمْ بِهِ Tamam hata olarak yaptıklarınızda size bir günah yoktur. Ey yani... Şöyle tefsir ediyor: "İza nesabtum Diyor ki o çocuklarından bazılarını babalarından başkasına hata olarak nispet ederseniz, "ba'de'l ijtihadi ve diyor ki araştırdıktan sonra, çabaladıktan sonra el yani geniş bir araştırma, geniş bir çabadan sonra hatadan dolayı babalarından başkasına nispet etse yani etseniz bundan dolayısıyla üzerinize bir günah yoktur. Allah Azze ve Celle diyor ki Subhanallah yani Allahu Ekber bunu izah etmemiz bile komik ya. Ayet şununla alakalı. Sen araştırdın. Yani bir çocuğun babası belli değil. Sen araştırdın. Geniş bir araştırma yaptın. Ondan sonra ne, ne oldu? Sen bunu babasından başkasına nispet ettin. Allah Azze ve Celle diyor ki bunu hani bu konuda Cehaletiniz mazerettir. Yani bu konuda yaptıklarınızdan dolayı bir günah yoktur. Bu ayeti büyük şirkte cehaletin mazeret olacağına kim del getirmiş? İlim anlayışınız bu mu? Ben tekrar söylüyorum. Cehaletin mazeret olduğu konular vardır. Evet fıkhi meselelerde, zanni olan meselelerde, bazı meselelerde alimler bilebilir, avam bilmesine gerek yoktur. Ama ve tevhid meselesinde, Büyük şirk meselesinde cehalet mazeret değildir. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini daha okudu okuduk ki ben bununla alakalı zaten müstakil bir ders yapacağım Allah nasip ederse. Cehalet mazeret midir değil midir? Orada delillere daha derin bir şekilde gireceğiz. Peki ben şunları sormak istiyorum. Bunlara da cevap verin. Hani ben ulema noktasında kalkıp yanlış söylemişim ya. İşte maturidilerin eşarilerin şeyini de bilmemişim de. işte kitap da okumamışım da. İyi güzel. O zaman bana şunların cevabını verin. Büyük şirkte cehalet mazeret ise adinin cehaleti niye mazeret değildi? Şimdi Tövbe suresinin 31. ayetinde Allah Azze ve Celle ayetin sonunda ne diyor? Subhanehu amma yushrikun. Allah onların şirk koştuklarından münezzehtir. Subhandır. Subhanallah. Allah onların şirk koştuklarından münezzehtir. Yani Adi'nin şirk koştuğunu burada anlıyoruz. Şimdi karşı taraf şey demişti. Şirk için illa itikat şarttır. Şimdi ayetin lafzıyla sabit ki bu şirktir. Ama biz yine sebebi rüzuldan biliyoruz ki Adi İbni Hatim yaptığının ibadet olduğunu da bilmiyordu. Şirk olduğunu da bilmiyordu. Yani bilmediğinden dolayı şirki itikat etmesi imkansız. Nasıl şirke itikat etmeden burada Allah subhanahu ve teala onu müşrik dedi. Hatta ittehazı ehbârahum ve ruhbânhum erbâben min dûnillah dedi. Onlar hahamlarını ve rahiplerin Allah'tan başka Rabler edindiler. Buna bir cevap verin. Hani her konuyla alakalı cevap veriyorsunuz ya. Buna da bir cevap verin inşallah. Ondan sonra Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın annesinin ve babasının cehaleti niye mazeret değildi? Ki ikisinin ateşte olduğunu biliyoruz. Ha bilmiyorum kalkıp bunu da şia gibi tevil ederseniz orasını bilemem. Oraya bir şey diyemem de. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam annesinin de babasının da ateşte olduğu açık nasarla sabit. Tamam onlara risalet ulaşmadı. Kur'an ulaşmadı, tefsir ulaşmadı, hadis ulaşmadı. Usulü hadis, usulü tefsir ile ahir hiçbir ulaşmadı. Allah Resulü'nün babası kendi oğlunu görmedi bile. Bırakın Risaleti. Annesi oğlunun Risaletini görmedi. Daha küçük çocukken öldü. Onların niye cehaleti mazeret değildi? Büyük şirkti, Er mazeret ise. Abdulmuttalib Ebrehe fillerle geldiğinde muhlis bir şekilde Allah'a dua eden bir adamdı. Tamam Abdulmuttalib'in cehaleti niye mazeret değildi? Ki Yasin suresinin başında bunların uyarılmadığını biz biliyoruz. Onların babaları uyarılmış değildi ve onlar gafildi, cahil idi. Bunların niye cehaleti özür değildi? Haşa Allah azze ve celle çifte standart mı uyguluyor kullarına? Haşa ve kelle. Yani Kur'an ve sünnetin inmediği bir yerde Allah Resulünün annesinin ve babasının cehaleti mazeret olmayacaktı. Bugün cehaletinden de değil yüz çevirdiğinden aslında da neyse. Bugün yüz çeviren bir adamın cehaleti nasıl mazeret olacak? Subhanallah. Şimdi arkadaşın kendisi, Muzo Hoca değil diğer arkadaşın kendisi de kabul ediyor. Yani işte evet ulema bunları söylemiştir. Küfür sözü ve fiili söylemede itikat etme şartı aranmaz. Ama bağışlanmayacağı haber verilmiş olan şirkte itikat şartı aranılmış. Yani bu gerçekten ezber bozan bir cümle. Ve tarihte de söylenmiş midir ben bilmiyorum. Tamam. Mesela şirk alakalı. Daha yeni Nisa suresi'nin ayetini okuduk. İnna Allah la yaghfiru Tamam? Bakın, Kurtubi'nin tefsirinden okuyayım inşallah. Urviye rivayet ediyor ki, "En-Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem tala Allah yaghfiru'z-zunuba cemii". Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şu ayeti tilavet etti. "İnna Allah yaghfiru'z-zunuba cemii". Şu Allah bütün günahları affeder. Fekale lahu reculun ona bir adam dedi ki ya resulullah ey Allah'ın resulü ve şirk peki şirk yani o dinde Allahu celle celal affedecek mi fenezele Allahu Teala wa taala indirdi inna la yaghfiru eyshrake bih ve yaghfiru ma dun zalika Allah azze ve cel kendisini şirk koşulmasını affetmeyecek bunun altında istediğini istediğini affeder la yaghfiru yefil muzariq alibuna geliyor onu da bir insanlara açıklayın. Hani siz ilim noktasında çok derin olduğunuzdan dolayı. Hem şimdiki zaman hem gelecek zaman tipini niye kapsıyor? Ondan sonra bakın İmam Kurtüp'e ne diyor bu ayet hakkında? İyi dinleyin. وَهَذَا مِنَ الْمُحْكَمِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ Diyor ki bu muhkem yani açıklardan ve üzerine ittifak edilmiş olan hükümlerden bir tanesidir. O da ne? Allah kendisine şirk koşulmasını affetmeyecek. Ondan sonra bakın ne diyor? اَلَّذ۪ي لَا اِخْتِلَافَ فيه بين الْؤُمَّةِ O, hükümdür ki ümmetin arasında onda bir ihtilaf yoktur. Ümmetin arasında bir ihtilaf yoktur ki, Ve ondan önce ne dedi? Muhkemden dedi, muttefaki aleyh dedi, üzerine ittifak edilmiş ve kendisinde hiçbir ihtilaf yoktur ki, şirk koşan kişiyi Allah bağışlamayacak. Acaba siz mi bu ümmetten değilsiniz de farkında değilsiniz? Subhanallah. Minel muhkem diyor muhkem. En açıklardan ya. En sabitlerden. Ondan sonra ne diyor? El muttefeqi aleyh. Üzerine ittifak edilmiş. Üzerine icma edilmiş. Ellezî lehtilâfe fihi beynel ümmâ. Ki ümmetin arasında bu konuda bir ihtilaf yok. Ha. Ondan sonra ben sorayım. Sen maturidi misin? Değilsin. Eşari misin? Değilsin. Bu konuda niye alimlerin konuyla alakalı olmayan kavillerin arkasına sığınıyorsun? <gülüyor> Kalbinde iğrilik olanlar fitne çıkarmak için müteşabihe tabi olurlar diyor Rabbimiz. Siz bu konuda muhkeme tabi olmayıp da konuyla alakalı olmayan alimlerin sözlerini getiriyorsunuz. Niye? Çünkü hak peşinde değilsiniz. Hak peşinde olsanız muhkeme tabi olursunuz. Tamam? Senin mezebin değil. Senin tabi olduğun alimler değil. Kendi dersin sonunda diyorsun işte amel imandan mıdır değil midir o konuda da hata etmişler. Hata ettiğinde açık bir şekilde söyleyebiliyorsun. Demek ki sen işine geldiğinde hata ettiğini söylüyorsun. İşine gelmediği yerden hata eden insanlardan kayıtsız şartsız alıyorsun. Öyle mi? Böyle bir usul mü var? Subhanallah. Ondan sonra Subki'den okuyor diyor ki Subki işte söyle söylemiş ki zaten Söylemiş olduğu nakil bizim lehimize delil de. Tamam. Ama o ki madem sen Sobki'yi delil olarak getiriyorsun burada kendini şey yapmak için, delillendirmek için. Sobki'nin Selef akidesi hakkında söylediklerini de söylesene. İbni Teymi hakkında söylediklerini de getirsene insanlara bir dinlesinler bakalım. Selef akidesi hakkında ne demiş, İbni Teymi hakkında ne demiş. Bunları neden okumuyorsun? Ha. Peki bu karşıdaki arkadaş konuyor eşari ve matürler noktasında niye bu kadar uzattı? Şundan dolayı. Çamura yatmaya çalışıyor. Bak ben başta da söyledim. Aklı başında bir insan bunlara tabi olan bir insan sorar. Hocam bu adam 4 saat konuşmuş. O 4 saatin içinde niye konuşmadın da buradan konuştun? İşine gelmediğinden dolayı. Delillendirmeyeceğinden dolayı. Yani böyle bir kapasite olmadığından dolayı subhanallah. Tamam. Bir tane açık bir nakil getirin. Açık nakil diyorum. Getirdiğiniz nakil de muasir alimlerden olmasın. Seleften delil getirin bakalım. Cehaletinden dolayı büyük şirk ile Allah'a şirk koşan kişinin şirkinin mazeret olacağını Allah bu kişiyi cennete alacağını Ondan sonra cehenneme atmayacağına dair bir nakil getirin biz de okuyalım Sizin gibi ilim ehli olalım Tamam Ondan sonra şey diyorlar Hakimiyeti Allah'tan başkasına verme niyetiyle oy verirse bu adam müşrik olur Allah'tan başkasına hakimiyeti veren adam oy vermeden müşrik değil mi zaten? Sizin nasıl bir din anlayışınız var ya? Subhanallah. Bir de niyet ne zamandan beni şirki değiştirir? Gazali'den getirin bakalım bize okuyun. İslam'da ameller üçe ayrılır. Helaller, mübahlar ve haramlar. Niyet acaba hangisiyle alakalı? İnne me'l e'amalu bin niyet. Ameller niyetlerle beraberdir. veya niyetlere göredir. Hadisi neyle alakalı? Küfürle mi alakalı? Şirkle mi alakalı? Yoksa helal ve mübahlarla mı alakalı? Ne zamandan beni kişinin niyeti şirki iman yapıyor? O zaman size göre kişinin niyeti haramı da helal yapması lazım. Bir adam kalksın, gitsin bir kadınla zina yapsın ve desin ki ya ben aslında burada mücahidlerin yetişmesi için zina yapıyorum. Size göre o zaman bunlara sıkıntı olmaması lazım. Veyahut adam gitsin esrar satsın, medresi açsın. Ha? Tamam. Niyeti ne zamandan beri ümmetin içinde niyet ne zamandan beri haramı helal yapıyor. Şirki iman yapıyor. İmam Nebovi'den getirin bakalım. Ki eşarilerdendir kendisi. İnnemel a'malu bin niyetin şerhinde neler söylüyor. Ondan sonra mesela diyor ki, ki cümle doğru. İslam'ın şiarıyla alay etmek açık bir meseledir. Bunu yapan kişi... İslam dairesine çıkmıştır. Doğru. Peki İslam'ın şiarlarıyla alay etmek Kur'an'da açık bir mesele de büyük şirk ile Allah'a şirk koşanların meselesi açık değil mi? Hac suresinin 17. ayetini okudum. Onunla alakalı bir delil getirin bakalım. Tekrar okumayacağım Allah'ın izniyle. Biz de şirk diyoruz oy vermeye. Siz de şirk diyorsunuz. Tamam. Biz bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı getirmiş olduğu şeriata tabi oluyoruz ve fiil ile faili ayırmıyoruz. Siz ayırıyorsunuz. Ayırdığınıza dair bir delil getirin bakalım. Böyle bir ayrım yapılacağına dair nerede ayrılmış? Yani bir kişi büyük şirk ile Allah'a şirk koşacak ama biz bu kişiye müşrik demeyeceğiz. Tamam. Zaten biz tekfiri konuştumuzda bir kadai tekfiri konuşmuyor ki. Biz hükmi tekfiri konuşuyoruz. Mesela Musa Hoca en son dersinde şey demiş. Ya çok tehlikelidir işte tekfirden uzak durmak lazım fıkhi bir meseledir. Tekfir fıkhi mesele. Firavun'u tekfir etme bakalım. Tekfir fıkhi bir mesele ise Hristiyanları tekfir etme bakalım. Yahudileri tekfir etme bakalım. Ha ondan sonra diyecekler yok ama onlar hakkında ayet var. Peki Allah'a büyük şirkle şirk koşanlar hakkında ayet yok mu? Haç suresinin 17. ayetini okuyun bakalım. İnsanlara delilleri söyleyin. Ondan sonra diyor ki işte günümüzdeki alimlerden bunu hiç kimse söylememiş. Molla Sadreddin Yüksel hariç, ondan sonra Cemaletin Cemalettin Hoca hariç diyor. Bak zaten bu söz bile senin kendi tezinü çürütüyor. Sen iki tane istisna getiriyorsun demek ki söyleyenler varmış. Ondan sonra diyor işte İbni Hüseyin'in şöyle. Ben İbni Hüseyin'in hakkında konuştum yani adama zulmetmek de istemiyorum. Bu adam Almanya'daki insanların ehli kitap olmadığını dahi bilmiyor. Ne yani Albani'den mi getireceksin? Getir Albani'den. Albani Saddam Hüseyin'e Bağdat'ta bazı sokaklara sahabe ismi verilmiş diye Müslüman diyen bir adam. Bundan mı getireceksin? Yoksa Ramazan el-Buti'den mi getireceksin? Asad'ın cenazesini kılan, Asad'a Müslüman diyen? He? He? Bunlar da eşhari maturidi. Bunlar da sizin için ölçü mü o zaman? Yoksa Karadavi'den mi getireceksin? o ki adam şöyle söylüyor. اَنَا اُقَدِّمُ الْحُرِّيَّ ala تَتْبِيقِ شَرِيَةِ الْاِسْلَامِيَّ Diyor benim için hürriyet İslam şeriatını tatbik etmekten önce gelir. Hürriyeti şeriatın öncesine, şeriatı tatbik etmesinin öncesine getiriyor. O zaman size göre bu adam da alim. He? Ben daha yeni bir soru sordum. Allah'ın izniyle. O konuyla alakalı cevap istiyorum. Adi şirke itikat etti mi etmedi mi? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın annesinin babasının niye cehaleti mazeret değildi? Kureyş'in ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam davet yaptığında Kureyş'teki adamlar ne dedi? Sen bizim babalarımızın ateşte olduğunu söylüyorsun. Bu adamlar risaleti görmedi. Niye cehaletleri mazeret değil? Ondan sonra Musa hoca şey okuyor. İsra suresinin ayeti. Biz bir resul ne kadar azap edici değiliz. E kurtu okuyayım bakalım. Cumhur'un görüşü bu konuda nedir? Dünyada mı azap etmeyiz yoksa ahirette mi? Tamam. Ha diyelim ahirette olan söyleyen alimler de var. İbn Kesir onlardan bir tanesi. Hani ilmik etmeye gerek yok. Getirmiş olduğu hadisler noktasında ulema tartışmış. Hani bir adama hiçbir şekilde risalet ulaşmamış. Hiçbir şekilde risalet ulaşmamış. Ve bu adamı işte bu adam dünyada şirk koşmuş. Ahirette Allah Azze ve Celle buna işte tekrardan teklif edecek ki ona bir resul gelmediği için, Risalet gelmediği için işte ateş bir tarafta, öbür tarafta esenlik var. Allah diyecek ki ateş atla. Adam atlarsa cennete girecek, atlamazsa cehenneme girecek. Ha İbn Abdilber bu hadisleri de kabul etmiyor. Onu da söyleyeyim, tamam ben oraya girmeyeceğim. Çünkü konuştuğumuz mesele o değil. Bugün öyle bir vakay zaten yok ki. Ne yani için bunu delil olarak getiriyorsunuz? Ha bir de şey diyor. Arkadaş çok delillerimiz var bizim. Bizim çok fazla delillerimiz var. Bakalım kime iftira atacaksınız. Zaten ilmi noktada ne kadar derin olduğunuz getirmiş olduğunuz Ahsap suresinin 5. ayetiyle Bakara suresinin 286. ayetiyle zaten belli oldu. Bakalım bundan sonra kime iftira atacaksınız. Muaz bin Cebele mi? Ayşe annemize mi? Necaşiye mi? Ondan sonra Yusuf aleyhisselamı mı? tam Hilful Fudul meselesinde mi? Kül hadisinde mi? Bakalım Zat-ı Envat meselesini mi getireceksiniz? Allah'ın ziliyle hangisini getirirseniz getirin, bundan sonra daha fazla rezil olacaksınız. İlimden sadece birazcık nasibi olan insan şunu fark eder, sizin getirmiş olduğunuz deliller sizin lehinize delil değildir. Ki büyük şirkle de alakalı değildir. Biz diyoruz ki büyük şirk ile Allah'a şirk koşan kişinin hükmü Kur'an'ın en açık meselelerinden bir tanesidir. Biz demiyoruz. Rabbimiz bunu söylüyor. Ben ayetlere dayan okudum. Ki Allah'ın izniyle bununla alakalı müstakil uzun bir ders de yapacağım. Cehalet mazeret midir değil midir? Ama bir bunun hakkında konuşacağız. Büyük şirkte cehalet mazeret midir değil midir? Biz demagoji yapmayacağız. Konuyu alıp da fıkhi meseleler üzerine ya işte amelde de böyledir, itikatta da böyledir. Kim demiş bunu? Büyük şirk ile Allah'a şirk koşan kişinin cehaletinin mazeret olacağını kim söylemiş ümmette? İnşallah siz de bu sorulara cevap verirseniz, eğer çapınız yeterse ki zaten bundan önce de bir 4 saat neredeyse ders var, onlara da cevap vermeniz gerekecek. Allah subhanahu ve teala sizleri hidayet eylesin. Hidayet etmeyecekse ümmeti sizden muhafaza eylesin. Rabbim bize razı olduğu Müslümanlardan eylesin. Rabbim sizi size göre Müslüman olan oy verenlerle beraber haşr eylesin. Rabbim bizi de razı olduğu Müslümanlarla haşr eylesin. Allahumma amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.